Üçüncü göz mü dediniz? Nuri Akman PKK ile sürdürülen barış müzakerelerinde üçüncü göz aşamasına gelindi. Hükümetin belirleyeceği sekiz, İmralı'nın seçeceği sekiz kişi görüşmelerin tanığı olarak sahnede yerlerini alacak. Bu önemli işi yabancı bir ülke yerine yerli unsurların üstlenmesinin süreci milli ve şeffaf kılacağı savunuluyor. Yalnız görev tanımı henüz yapılmadığından Kafalarda bazı soru işaretleri var. Bu konudaki yasal düzenlemeler muğlaklığı giderilebilecek mi bilmiyoruz. Her şeyden önce üçüncü göz tabir edilen insanların sorumlulukları, kendilerine bu rolü verenlere mi olacak yoksa kamuoyuna mı hesap verecekler? Bu yöntemle müzakereci tarafların beklentileri bu kişilerce koruma altına mı alınıyor? Eğer devletin mızıkçılıklarını... PKK cenahının gözcülerinden duyacaksak ve PKK'nın kabullenilmesi zor taleplerini de devletin gözcüleri ifade edecekse bu düzenin eskisinden farkı ne olacak? Hem hangi sıklıkla bilgilendirileceğiz? Her gün rapor alabilecek miyiz kendilerinden? Olaya dışarıdan bakabilmek üçüncü göz olabilmenin yeter şartı değil. Her iki sekizli grubun da Filmin hikayesini en ince detaylarına kadar hesap ederek görselleştiren ve bütün karakterlerine aynı titizlik ve sevgiyle yaklaşan birer sinema yönetmeni gibi olmalarını ister, filme yatırım yapan yapımcı ortaklara karşı ne ölçüde özgür kalacaklarını merak ederiz. Çekilen sahneler kurgulanırken yapımcılar orayı kes, buraya şunu ekle derler mi acaba? Yasal güvence sağlansa bile psikolojik bariyerleri nasıl aşacaklar? Kafa karıştırıcı diğer mesele sürecin milli niteliğinin sadece Türk kanadınca önemsenmesi. Millilik, hadi artık bir barış firmi çekelim dendiği andan bugüne kadar Kürtleri de kapsayan bir kavram olamadı. Kürtler memleketin ana değil, yan unsuru, neşler vurulamıyorsa belki merhemle kurtulacak, bir çıban başı olarak görüldü ve en sonunda zararın neresinden dönülürse kârdır noktasına gelindi. Bunda silahlı bir güç olan PKK'nın Kürtlerin tek temsilcisi olarak öne çıkmasının ve devletin şiddeti, mücadele yöntemi kabullenmeyen Kürtleri vaktiyle kale almamasının da payı var elbette. Bu aşamaya kadar şeffaflık ilkesi gözetilmediği ve ülkenin tüm kesimleri barışa ikna edilmediği için artık hangi kararların milli sayılabileceği üzerinde konsensüs sağlanamıyor. Dolayısıyla 16 kişinin işi tanıklığın ötesinde eğer üstüne bir de hakemlik misyonunu yüklenirse çok zor olacak. Bir milletin kaderini belirlerken oylama mı yapacaklar? Kabul edenler, etmeyenler diye Elmi kaldırılacak? Kaldı ki üçüncü göz teriminin tanımı da sorunlu. Bu kavram esas itibarıyla metafizik alana ait. Daha çok uzak doğu inanışlarında kullanılan ve özel meditasyonlarla çakrası açılan üçüncü göze, bizim irfani kültürümüzde gönül gözü denilir. Yeri iki kaşın tam ortasına denk gelen bu gözün işlevini yapabilmesi, Rabıta Nazar zikir Sohbet Dörtlüsü eşliğinde, yıllar süren özel bir eğitimle mümkün olur. Gönül gözünün edimi görmek değil, idrak etmektir. Kafa gözüyle görülen sahnelerin arka planı birden aydınlanır ve olaylar geçmiş bugün gelecek kısıtlamasından, nesneler şekil ve içeriklerinden, kelimeler anlam darlığından kurtularak anın künhüne varılır. Böyle insanlara müracaat etmenin tek şartı, Çıkan sonucu sorgulamadan kabullenmek olduğundan bu hizmetten çok az insan yararlanabilir. Dolayısıyla şimdi biz barış sürecinin tanıklarından söz edebilir, işlerini güzel yapmalarını arzu edebiliriz ama kendilerinden üçüncü göz diye bahsedemeyiz. Onlar duruma şahitlik edecekler, vatandaşlar da onlara. Tabi süreci iki kaşlarından ortasından açılan dürbünle izleyecek gönül insanları da olacak. Böylelerinin tanıklıkları sessiz ve derinden sürecek ve kim bilir asla farkına varamayacağımız ne hassas nefeslerle dokunacaklar gidişata. Real politiğin kapsama alanına girmediğinden son iki paragrafı kayıtlardan çıkarıp soralım. Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden yapılandığı bu günlerin en sahih, en objektif, en hakperest tanıkları kimler olacak? Görüp işittiklerini bizlere aktarmanın ötesinde müzakerelere müdahale edecekler mi? Hakikate hesap verme duygusuyla kalpleri tir tir titreyecek mi? Yaradanın verdiği hakları tarafların birbirinden çalmasına göz yumacaklar mı? Ve en sonunda Kürtlerle Türkleri etle tırnak gibi yeniden yapıştırdık. Hamdolsun diye mi?